Evet, şirkin bu şekliyle, bu şekliyle müşrikin tanımını yaptık, onun genel kanak karakterini ortaya koyduk, yani karakteristik yapısını ortaya koyduk. Hangi sebeple kendisine müşrik dendiğini Kur'an diliyle ifade ettik. O halde şirk, o halde şirk nasıl başladı? Yani yeryüzünde nasıl şirk ortaya çıktı? İnşallah buna bakacağız. Ehl-i Sünnet ve Cemaat Allah'ın kitabından sonra en sahih kitap olarak kabul et ve telakki ettikleri Buhari Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın amcasının amcasının oğlu olan ve Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Allah'ım ona tefsiri öğret. Yani onu dinde anlayış sahibi kıl diye dua buyurdukları tercüman Kur'an lakaplı Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhumadan Nuh, Nuh suresinin 23. ayetinin tefsirini şöyle aktarmaktadır. Kim? Abdullah İbni Abbas Abdullah İbni Abbas Allah Resulü sallallahu ve sellem onun için de şöyle dua etmiştir Allahümme fakkihhu fid din ya Rabbi onu dinde fakih kıl yani onu ince anlayışlı kıl ve ona Kur'an'ın tefsirini öğret diyerek dua etti. Ve dolayısıyla onun bir lakabı var. Onun lakabı da Kur'an'ın tercümanıdır. Dolayısıyla işte bu Kur'an'ın tercümanı olan i̇bn Abbas Gadiyallahu Anh şöyle Nuh suresinin 23. ayetinin tefsirini şöyle haber veriyor. Ne deniyordu? Bu şirkin ortaya çıkış sebebidir. Ee, Nuh suresi 23 ve 24'te şöyle buyuruyor Rabbimiz. Ve dediler ki, لَا تَذَرُنَّ أَلِهَتَكُمْ Sakın ha, ilahlarınızı bırakmayın. Yani ne demek bu? Ee, biraz açalım ondan sonra inşallah bununla ilgili Abbas İbni Abbas ne söylüyor ona bakacağız. Ancak açalım derken Nuh Aleyhisselam e, gönderildiği kavim, yani o kavim ilk şirkin ortaya çıktığı kavimdi. Çünkü Adem Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'a kadar on asır insanlar arasında şirk yoktu. Şirk Yoktu. Çünkü Yüce Rabbimiz diyor ki, Kânen nâs-u ummeten vâhideten febe'asallâhu'l-nebiyyîne mubeşşirîne ve munvirîn Diyor ki, insanlar bir tek ümmetti. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak Enbiya'yı gönderdi. Bakara suresinin 213. ayeti. Ve yine Yuluş Suresi 19'da وَمَا كَانَ النَّاسُ illa اُمَّةً وَاحِدَةً فَاقْتَلَفُوا İnsanlar aslında sadece tek bir ümmet, ümmetti. Sonradan ayrılığa düştüler. Dolayısıyla öncelikle Adem Aleyhisselam'dan sonra ümmetin tek bir inanç üzere oldukları şirkten uzak oldukları az önce okuduğumuz ayetlerde haber veriliyor Allah Subhanahu ve teale kutsi bir hadiste şöyle buyuruyor kullarımın tümünü hanifler olarak yarattım şeytanlar onlara geldiler ve onları dinlerinden uzaklaştırdılar onlara helal kıldığımı haram kıldılar ve onlar hakkında hiçbir delil indirmediğim şeyleri bana ortak koşmalarını emrettiler. İşte bu durumu kim haber veriyor bize? Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Adem ile Nuh aleyhisselam arasında on asır vardı. Bu on asırda yaşayanların hepsi İslam üzereydiler. Yani Tevhid üzereydiler, şirkten beriydiler. İşte Nuh Aleyhisselam'ın kavmi şirke saplanınca, biliyorsunuz onlar şirkeye nasıl düştüler inşallah onunla ilgili de birkaç hatırlatmamız olacak. Onlar şirk haline düşünce Nuh Aleyhisselam bunlara gönderildi. Kimleri şirk koşuyorlardı? Bir zamanlar yeryüzünde yaşamış salih kimseler. Yani onlar zamanında işte misafirperver olan, iyiliksever olan, Allah'a ibadet eden bazı kullar vefat edince bunlar bunlara çok üzüldü. Yani bunların ölümüne çok üzüldüler. Öyle üzüldüler ki onların bu üzüntülerini fırsata çeviren şeytan aleyhün nale gelip onlara şöyle fısıldadı. Dedi ki bu kendileri için üzüldüğünüz büyüklerinizi unutmamak için onların resimlerini yapınız. Onların resimlerini yapınız. Böylelikle onları unutmazsınız. Sizden sonraki nesiller de onları unutmazlar. İşte bu şirkin ilk ortaya çıkış sebebidir. Dolayısıyla bunlar da iyi niyetli olarak şeytanın ihvasıyla onların resimlerini yaptılar. Bunlara ibadet sebebiyle mi yaptılar bu resimleri? Hayır. Hangi sebeple yaptılar? Unutmamak için yaptılar. Ancak zamanla öyle kutsanmaya başladılar ki, bunların çocukları, yani bunlardan sonra gelen nesil, bir baktılar ki her evde ismi geçen işte bu şahısların resimleri ya da belli yerlerde bunların taştan oyma putları vesaire. Şeytan bu sefer onları bu yeni nesle gelip şöyle fısıldadı, şöyle vesvese verdi. Dedi ki: "Sizin babalarınız işte bunlara ibadet ediyorlardı. Bununla Allah'a yaklaşıyorlardı. Bunlarla Allah'a yaklaşıyorlardı. Siz de bunlara ibadet ediniz." Bunları aracılar kılınız dedi ve onlara fısıldadı. Bunlar da bunlara ibadet etmeye başladılar. İşte bu nesile bu nesle gönderildi. Nuh aleyhisselam ee, onlara resul olarak gönderildi. Hatta bu zamanda yani tarihte iyi iyi bir insan olarak yaşamış, daha sonra da vefat etmiş. Bu kimselerin isimleri de ayette bize haber veriliyor. İsmi bir tanesi Wed, birisi Su'a, birisi Yağuz, birisi Yağuk ve birisi de Nesr. Bu bunların isimleridir. Bunlar duada, istigasede, yardıma çağırırken sair bütün hususlarda bu kimselere yönelince bunları Allah'a şirk koşunca Nuh aleyhisselam onlara davette bulunuyor, onları Allah'a şirkten sakındırıyordu ancak bunu duyan mele takımı yani önde gelenler önde gelenler dikkat ediniz önde gelenler Nuh Aleyhisselam'ın bunlara ibadetten sakındırdığını görenler hemen aynen Yüce Rabbimizin kelamı olarak Nuh Suresi 23 ve 24'te söylendiği gibi haber veriyorum Nuh Aleyhisselam Allah'a hiçbir şey şirk koşmayınız. Bunlar sizin ilahlarınız değildir. Bunlar sizin gibi birer mahluktur dediğinde hemen onların öncüleri ortaya atılıp dediler ki aynı Rabbimizin haber verdiği gibi وَقَالُوا Dediler ki la تَدَرُنَّ آلِهَتَكُمْ Sakın ha ilahlarınızı bırakmayınız. İlahlarınızı bırakmayınız. Vedden, velâ suvâhan, velâ yahusa, Sakın ha, veddi, sual, Yahusu Yahuku ve nesri asla bırakmayınız. Kim söylüyor bunu? Topluma öncülük eden dindar geçinen önderler aynı bugün siz tevhide çağırdığınız zaman hemen kendi e, kendi tebalarına yaklaşıp da bırakınız sakın bunlardan din almayınız bunları dinlemeyiniz bunlar rahabidir diyenler gibi aynı Nuh Aleyhisselam'ın davetine engel olanlar Nuh Aleyhisselam'ın davetiyle halkın arasına set çekenler öncü ve önder olan kimselerdi. Yani halka nazaran bilinçli ve ilim ehli kimseler kabul edilirlerdi. Dolayısıyla siz Allah'tan başkasına ibadet etmeyiniz, Allah'tan başkasına dua etmeyiniz. Allah'tan başkasına sığınmayınız dediğiniz zaman Hac suresinde haber verildiği gibi yed'u min dulillahi ma la yedruhu ve ma la yenfe'u kendisine ne fayda ne de zararı olmayan şeylere dua eder. Buyruğunu insanlara hatırlattığınız zaman hemen bu kimseler araya girerek derler ki bunlardan uzak durunuz. Siz Abdülkadir Geylani hazretlerini terk etmeyiniz. Falanca hazretlerini terk etmeyiniz. Falanca şeyhi terk etmeyiniz. Filancayı terk etmeyiniz. Sakın ha bunları dinlemeyiniz. Aynı Nuh aleyhisselamı dinlemeyiniz diyenler gibi davetinize engel olmaya kalkarlar. İşte böylelikle şirkin ilk ortaya çıkış sebebi ve aynen ve قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود و لا سواعا ولا يغوث و يعوق و وقد أدل كثيره ayetin devamında da diyor ki hani dediler ki sakın ilahlarınızı bırakmayın ود و سواع يغوث يعوق و نسرا asla bırakmayın böylece onlar Gerçekten birçoklarını saptırdılar buyuruyor Rabbimiz. Vakad أَدَلُّوا kesira Onlar birçoklarını saptırdılar. Madem ki öyle yaptılar, Madem ki öyle yaptılar, Ey Rabbim! وَلَا تَزِيدِ الظَّالِم۪ينَ illa دَلَالًا Sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını arttır. Madem öyle, sen de bu zalimlerin bu saptıranların taşkınlıklarını arttır. Dolayısıyla şirkin ilk ortaya çıkış sebebi ve İblis Aleyhünnalenin ilk şirke meyleden yani şirke meyleden ilk neslin aslında şirk sebebiyle değil şirk niyetiyle değil ancak içlerinde yaşayan salih kimseleri unutmama niyetiyle onları iblis aleyhinnale'nin şeytanın gelip onların resmedin demesi, onları resmedince de her yere yaygınlaşması ve kutsal kabul edilmeleri sonraki nesle de gelip sizin ilahlarını, sizin atalarınız bunlara ibadet ediyorlardı demeleri şirkin ilk çıkış sebebidir. İşte aynı ifade ettiğimiz gibi İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki Kur'an'ın tercümanı bunlar Nuh'un kavmindeki salih insanların isimleriydi. Hangi isimler? Demin ismi geçen Vedsuva'yağusiyahuk ve nasır. Bunlar bunlar Nuh aleyhisselam e, zamanda yaşayan salih insanların isimleriydi. Onlar ölünce şeytan Onların kavimlerine, onların oturdukları yerlere anıtlar dikip bu anıtlara o salihlerin isimlerini vermelerini telkin etti. Resimlerini yapmayı telkin etti. Niçin? Onları unutmazsınız dedi. Sonra da nesil değişip bu söz unutulunca, yani onları unutmama sözü unutulunca, ee, onlar da bunlara ibadet etmeye ve bunlarla şirk koşmaya başladılar. Bu haber Sahih Buhari'de geçmektedir. 4920 numara ile kayıtlıdır. Evet. Hafız İbn Hacer şöyle diyor: Bazı şarihler bu putlar hakkında söylenen şeylerin hülasası iki görüştür derler. Birincisi, onlar Nuh'un kavmindeydiler. İkincisi, onlar salih insanların isimleriydi. Yani, e, bu hadisleri şerh edenler veyahut bu ayeti tefsir edenler diyorlar ki, ilim ehlimiz, burada iki husus e, dikkat çekmektedir. Birincisi, Nuh kavmi olmaları yani ilk şirk işleyen kavim, ikincisi onlar salih insanların isimleri olmaları. Yani bu kimseler, bu kimseler salih kimselerin isimleridir, az önce ismi geçen. Çünkü onların bir kusuru yoktu. Şirke düşenler, şirk işleyenler ancak bu kimseler vefat ettikten sonra sözde vefa duygusu ile, şeytan aleyhün nalenin aldatması ile Böyle bir yola koyuldular ve böylelikle onların putlarını resimlerini yaptılar. Sonra ilim unutuldu, sebep unutuldu, yeni gelen nesil de bunlara ibadet etmeye başladı. Ve müellif diyor ki, ben derim ki bunlar tek bir söze döner. Salihlerin bu kıssası Nuh kavminin bu putlara ibadet etmelerinin başlangıcı olmuş, Onlardan sonra gelenler de bu konuda onlara uymuştur. Müfessirlerin Şeyh'i İbni Ceril Etteberi de senediyle Muhammed bin Kays'tan şöyle söylediğini nakleder. Yeğuz, Yeğuk ve Nasr, Adem aleyhisselamın zürriyetinden olan salih bir topluluk idiler kendilerine tabi olanlar vardı. Öldükleri zaman, arkadaşları, eğer onların suretlerini yaparsak, bizim için ibadete daha teşvik edici olur, dediler ve onların suretlerini yaptılar. Onlar ölüp, diğer nesil gelince, iblis onlara gelerek, atalarınızın onlara, atalarınız onlara ibadet ediyor. Onlar sayesinde, Yağmura kavuşuyorlardı dedi. Onlar da onlara ibadet etmeye başladılar. E, Taberi e, tefsirinde geçiyor İbn Nizaril Taberi de e, ve Muhammed bin Kaistan naklediyor bu, bu haberi. Adem oğlunun yumuşak karnının neresi olduğunu bu tecrübeyle kesinleştiren iblis, insanlık tarihi boyunca pek çok kavmi, salihlerin, evliyanın ve enbiyanın mezar ve türbeleriyle alakalı benzer öğüt ve telkinlerle yoldan çıkararak, şirki masum ve haklı gösterebilmek için ibadetinde Allah'a ortak edilen putları genelde bu türlü kutsal figürlerden seçmiştir. İnşallah dersin ilerleyen bölümlerinde Kur'an ve sünnetin kabir ve salih kimselere bakış açısını, Allah Resul ve Vesselam'ın bundan nasıl da sakındırdığını, Aleyhisselatü ve Vesselam'ın Ümmü Aişe Radiyallahu Anh'ın ifadesiyle biz onun kabirinin mescit yapılmasından korkmasaydık, üstünü açık bırakırdık. Ey yani onu açığa defnederdik. Aynı Müslümanların cennetül bakiye defnedilmesi gibi defnederdik gibi. Yani tehlikeleri çoktur. Dolayısıyla şeytan e, Müslümanların bu konudaki yumuşak karnını çok iyi bildiğinden, çok iyi bildiğinden, yani nerede hata yaptıklarını çok iyi bildiğinden onlara hassas oldukları kimselerle yaklaşır. Efendim tabiri caizse ismi muteber olan kimselerle yaklaşır veya onlara vefa duygusuyla, sadakat mantığıyla onlara yaklaşarak bu kimselerin ee, onlarla Allah'a şirk koşmasını sağlar ve buna çağırır. Aynı demin ismi geçen kimseler gibi aynı demin ismi geçen kimseler gibi yani Nuh Aleyhisselam kavminde ismi geçen kimseler gibi tabi biz Şirkin tarihi tarihsel e, boyutunu tarihsel durumunu haber veriyoruz ve ve e, bunu haber verirken de bunu haber verirken de e, Şirkin ilk ortaya çıkış sebebi ve kimlerle e, iblis aleyhün nalenin onların ne şekilde kandırdığına değinmek istiyoruz. Maalesef hala günümüzde birileri ortaya çıkıp sakın ha falanı filanı şu ustadı filanı terk etmeyin. Dualarınızda bunlarla Allah'a yönelin veya bunlara istigasede bulunun veya bunlara sığının veya bunlar sizin Allah katındaki şefaatçilerinizdir diye bilmektedir. Ve böylelikle bu mücadelenin şirk kanadını şirk kanadını temsil etmektedirler. Kureyş putlarından bahseden rivayetlerden de anlaşıldığına göre Lat ismindeki putun aslında hacılara yemek pişirip dağıtan salih biri olduğu, ölünce, mezarı üzerine yapılan türbenin, sonradan bu hale geldiği örneği de, bu söylediğimizi, desteklemektedir. Yani Latputu'nun, Latputu'nun, aslında, salih bir kimse olduğu, ve onun, en bilinen yönünün, hacılara yemek pişirip dağıtan, böyle hayır, e, talibi bir kimse olduğunu, hayır talibi bir kimse olduğunu, e, bilmekteyiz. Ancak sonradan onun kabri e, bir put haline getirilmesi ve onunla şirk koşulması ve aynı şekilde kureş putlarının is, arasına girmesi isminin gerçekten şeytanın bu konuda e, insanların zaafını bilerek bu konuda ne kadar etkili olduğunu gösteren önemli bir delildir. Yine, Buhari Rahimahullah'ın rivayet ettiğine göre, İbn Abbas, anh, şöyle diyor. Lat, hacılara sevik pişiren bir adamdı. Yani, bunun da delili var. Hatta tabiri caizse, Allah'a hamdolsun, Rabbimiz bize öyle bir ilim, öyle bir din nasip etmiş ki gerçekten, Arkadaşlar ne kadar şükretsek azdır. Çünkü inanınız onların putlarına bile iftira etmiyoruz. Onların putlarına bile iftira etmiyoruz. Bakınız bizzat bunu haber veren İbni Abbas Kur'an'ın tercümanı dediğimiz İbn Abbas sadiyallahu anh'tır. Ve diyor ki laat hacılara sevik pişiren bir adamdı. Nerede söylemiş bunu? sahih Buhari'de söylemiş, 4859 numaralı bölümde bunu bu şekilde ifade etmiş. Çünkü biz öyle bir ümmetiz ki aslında öyle olmalıyız. Yani e, ilimle hareket eden, Burhan'la hareket eden aynı İsra suresi 36. 36. ayette söylendiği gibi yani muhataplarına muhataplarına şunu hatırlatan, veyahut söz söylediği zaman bu ayetin gereği gibi hareket eden kimseler olmalıyız. Diyor ya ayette <gülüyor> ee, ve تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ Pardon. Ve tekfu ilm. Hakkında ilmin olmayan, yani bilgin olmayan konuda konuşma vehut buna çağırma inne sem'a çünkü kulak vel basara göz vel fu'at, kalp kul ulaiha kana anhu mes'ule bütün bunlar bundan sorumludur dolayısıyla biz bilgimiz olmayan bir şeye çağırmayız bilgimiz olmayan bir şeyi de yapmayız çünkü Yüce Rabbimiz, "Hātū burhānakum, hātū burhānakum in kuntum Eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin buyurmaktadır. Dolayısıyla Müslüman hujjet ile, ilim ile, Kur'an ve sünnet ile hareket eder. Evet, burada dediğim gibi yani biz gerçekten iftiradan da Allah'a sığınırız. Dolayısıyla e, İbn Abbas radıyallahu anh, haber verdiği gibi lat hacılara sevik pişiren bir adamdı diyor. Taberi'nin aktardığı rivayette ise mücahit şöyle demektedir. Lat onlara sevik pişiren birisiydi. Öldü ve kabri üzerine itikafa durdular. Dikkat ediniz. Lat onlara sevik pişiren birisiydi. Öldü ve kabri üzerine itikafa durdular. Yani onu kutsadılar sonra da biliyorsunuz onu ilahlaştırdılar. Bu, bu nakil e, taberi de kayıtlı. Evet. Müşriklerin Allah'a ortak ettikleri ilahlarının taş ve tahtadan ibaret olmadığının en açık delili Allah Sübhanehu ve Teala'nın şu buyruğudur. İsra Suresi 57. Ayet. Onların dua ve ibadet ettiği bu kimselerin bizatihi kendileri acaba hangisi Allah'a daha çok yaklaştırır diye vesile isteyen, onun rahmetini ümit edip azabından korkan azabından korkan kimselerdir. Affedersiniz. Onların dua ve ibadet ettiği bu kimselerin bizatihi kendileri acaba hangisi Allah'a daha çok yaklaştırır ...diye vesile isteyen, onun rahmetini ümit edip azabından korkan kimselerdir. İsra suresi 57. ayet. Yani anlayacağınız, maalesef bidatçı kesimin en çok sığındığı, kendisi için delil gördüğü ayettir bu. Maalesef subhanallah, kendi iftiralarına, hatta kendi bidatlarına, kendi sapıklıklarına... Allah Subhanahu ve teala'nın bizzat ayetlerini kullanmaktadır. Bu da işin üzücü kısmını arttırmaktadır. İnşallah bunları açacağız. Yani, müşriklerin ibadet ettiği ilahlar, müşriklerin ibadet ettiği ilahlar, Allah'a yakınlaşmak isteyen, onun rahmetini umup azabından korkan kimselerdir. Bahsi geçen vasıfların, Salihlere ve velilere ait olduğu ortadadır. İsra suresi 57. ayet. Yani, müşriklerin ibadet ettiği ilahlar, Allah'a yakınlaşmak isteyen, O'nun rahmetini umup azabından korkan kimselerdir. Yani siz, birilerine yalvarıyorsunuz, birilerini ilah ediniyorsunuz, birilerine sığınıyorsunuz, ancak İsra Suresi 57. ayetin haber verdiği gibi. Sizin ibadet maksadıyla kendilerine dua edip sığındığınız kimseler, bunlar Allah'a yaklaşmak için sebepler arayan, gayret ortaya koyan kimselerdir. Ki bu ayetin nüzul sebebini inşallah ileride değineceğiz. Biliyorsunuz ee, cinlerle, yani ee, insanların bir kısmı cinlere ibadet ediyorlar, cinlere yöneliyorlar. Sonra cinler Allah Subhanahu ve teala'nın hidayetiyle onlar İslam'la şerefleniyorlar. Onlar e, Muhammed Aleyhisselat ve Seleme tabi oluyorlar. Ancak insanlar hala o cinleri Allah'a şirk koşuyorlardı, ortak koşuyorlardı ve onları ilahlar kabul ediyorlardı. Ancak burada sadece şunu ifade edelim. Ayette de geçtiği gibi, ilah diye kendisine sığınılan şahıslar bizzat ilaha muhtaç olarak onun rızasını gözeterek vesile arayan kimselerdir. Şeytanın bu tuzağını ve insanların bu konudaki zafiyetlerini iyi bilen Resulullah aleyhisselatü vesselam ümmetini aynı felakete sürükleyecek bütün yolları şüphe ve itiraza mahal bırakmayacak kadar apaçık beyanlarıyla hiçbir gedik bırakmay bırakmayacak şekilde tıkamıştır. Örümcek ağından daha zayıf bazı gerekçelere delil diye sarılanlar inatla görmezden gelseler de Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmede aşırı gittikleri gibi bizim de onu övmede aşırı gitmememizi gitmemizi men ederek yalnızca bir kol ve elçi olduğuna dikkat çekmesi, Enbiya'nın kabirlerini mescit edinenlere lanet okuyup, bizi böyle yapmaktan nehyetmesi, ölen salih bir kişinin kabri üzerine mescit bina edenleri, yaratılmışların en şerlileri olarak nitelemesi, kabirlerin kireçlenmesini, üzerlerine yapı yapılmasını ve yazı yazılmasını yasaklayarak yüksek kabirleri düzenlemeyi emretmesi bu söylediğimizin sahih sünnetten en açık örnekleridir. Bu söylediklerimizi arkadaşlar, merak edenler biz burada zikretmiyoruz hadisleri ancak merak edenler Buhari'nin sahihinde 3.445 numaraya Müslim'in sahihinde 1.691 numaraya yine aynı şekilde Buhari'nin sahihinde 435 ve 1.330 numaralı 1.390 numaralı 3.453 numaralı yine 4.441 ve 4.443 numaralı hadislere bakabilirler yine Müslim'in 531 numaralı yine Müslim'in sahihinde 532 numaralı Buhari'nin Yine sahihinde 428, 434, 1341 gibi numaralara bakarlarsa konuyla ilgili Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabirleri, aynı şekilde mescit edinmemek, oraları efendim kutsamamak veya yükseltmemek, üzerine yazı yazmamak gibi hadislerini görürler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın güneşe secde etmek aklının ucundan bile geçmeyen Müslümana, Allah için kıldığı namazı, güneşin doğması ve batması esnasında, kılmasını yasaklamış olması, kılmasını yasaklamış olması, onun en uzak ihtimallerde bile, şirkin önünü kapamak, görüntü olarak dahi, şirkten uzak durmak konusundaki, derin hassasiyetini, en çarpıcı şekilde ortaya koymaktadır. Demin, e, zikrettiğimiz hadis numaraları inşallah, ee, tevessül bahsinde bu hadisleri zikredecek ve bununla ilgili inşallah e, üzerinde duracağız. Ve demin e, güneşe ibadet etmek aklından geçmez bir Müslümanın. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şirkin önüne geçmek maksadıyla işte güneş şeytanın boynuzları arasında doğar ve onun boynuzları arasında batar diyerek efendim üç vakitte kerahet vaktinde namaz kılmayı yasaklaması, bu işin ehemmiyetini göstermektedir. Tabirin, Ehl-i imamları olan, Ali radıyallahu anh'in iki torunundan nakledilen iki ayrı hadise de, zaman, mekan ve nesep olarak, Nebi aleyhisselatü vesselam'e çok yakın olan bu zatların, aynı hassasiyeti göstermelerinin pek Manidar iki örneğidir. Ali İbni Hüseyin yani Zeynel Abidin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri yanındaki bir boşluğa girerek orada dua eden bir adamı görünce onu böyle yapmaktan nehyetti ve şöyle dedi. Sana babamdan işittiğim onun da dedemden ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan aktardığı bir hadis söyleyeyim mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kabrimi toplanılan bir bayram yeri haline getirmeyin. Evlerinizi de kabristan'a çevirmeyin. Nerede olursanız olunuz, selamınız bana ulaşır. Diye, geçiyor hadis Ziya el-Makdisi Ahadisul Muhtarada geçiyor bu. Suhel bin Ebi Suhel de şöyle anlatır. Hasan İbnü'l Hasan İbnu Ali İbnü'l Talib İbn Ebi Talib beni kabrin yanında görünce seslendi. O esnada Fatıma'nın evinde yemek yiyordu. Bana buyur yemeye dedi. Ben de istemiyorum dedim. Bana Hayırdır, seni kabrin yanında görüyorum dedi. Ben Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a selam verdim dedim. O da mescide girdiğin zaman selam verirsin diyerek şöyle söyledi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kabrimi toplanılan bir bayram yeri haline getirmeyin. Evlerinizi de kabristana çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, sizin selamınız bana ulaşır. Sonra şöyle dedi: Bu konuda sizinle Endülüs'te olanlar arasında bir fark yoktur. Yani yani Endülüs'teki de selam etse ona ulaşır, Medine'deki selam etse de ulaşır, Türkiye'deki de selam etse ulaşır. Ve yine inşallah noktalayacağım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah Resulü Vesselam şöyle buyurmuştu. Sizden öncekilerin yoluna karış karış uyacaksınız. Hatta onlar keler deliğine girmiş olsalar siz de oraya gireceksiniz. Bir başka lasızda diyor ki hatta onlardan aleni olarak annesiyle ilişkiye girenler olmuşsa benim ümmetimden de bunu yapanlar olacaktır diyoruz. Tirmizi'nin süneninde geçiyor bu hadis. Buyruklarının mefhumu tahakkuk ederek Karamita, İsmailiye ve i̇hvan Safa gibi batını hare hareketlerin etkisiyle etkisiyle salihlerin mezarlarına ihtimam gösterilmeye, üzerlerine türbeler inşa edilmeye ve buralar meşhet ve ziyaret yerlerine dönüştürülmeye başlanmıştır. Allah'a buralarda dua yapılması daha evla görülmüş, sonra bu türbelerde yatanlara, Allah katında şefaat edecekleri gerekçesiyle dua edilmeye, kurban kesip adak adanmaya başlanmış, daha sonra ise, bu kabirdekilerin kainatta tasarruf ettikleri bile söylenip inanılır hale gelmiştir. Hasılı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'in üzerinde titizlikle durup ümmetinin bu noktaya gelmemesi için bütün yol ve gedikleri tıkamış olmasına rağmen cehalet artıp sahih sünnetten uzaklaşılınca iblis evvelkileri düşürdüğü tuzağa Aynı uslub ve gerekçelerle bu ümmetin bir kısmını da düşürmüştür. Delil zannettikleri şeylerle insanları hakkın yolundan alıkoyanlar inatla görmezden gelseler de bugün İslam coğrafyasının Allah'ın rahmet ettikleri hariç her köşesiyle bizim ülkemizin hemen hemen her köy ve kasabasında Allah'ın dışında dua edilen, medet beklenen, kurban kesilip adaklar adanan, ve etrafında tavaf edilen, bir sürü türbenin, özellikle de, mübarek olduğu söylenen, gün ve gecelerde, hınca hınç dolup taşması, iblisin, bu ümmetin bir kısmını saptırıp, cahiliye dinine döndürmede, ne kadar başarılı olduğunun, en acı ve açık göstergesidir. Bütün bunlar olurken, kıllarını bile kıpırdatmayanlar, bunlara mani olmaya çalışıp, insanları Nebi Aleyhisselatu Vesselam'in davet ettiği tevhide çağıranlara bir de reddiyeler yazmaya kalkarak, aslında kimin dostları olduklarını açıkça ortaya koymaktadırlar. Hatırlayınız, bizim de bu dersimiz, Selefi ve tasavvufçular arasında, e, şeyle ilgili, Selefiler ve tasavvufçuların görüşleri isimli, Ali Hoşafçıya ait, Emrah Orhan Kuru Göllü hocamızın, yapmış olduğu bir reddiye idi. İnşallah, bu hadisleri biz hatırlattık. Dolayısıyla, şirkin, karakteristik yapısını, e, tarihi durumunu, yani ortaya çıkması, nerede ilk ortaya çıktığı ve hangi sebeple ortaya çıktığı, şeytan aleyhin ale insanları nasıl kandırdığını, Allah Resulü ve Vesselam'in ölümüne çok yakın bir dönemde Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin, onlar enbiyalarının kabirlerini mescit edindiler temeleri veyahut Allah Resulü ve Vesselam'in Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar içlerinden bir salih öldüğünde hemen onun kabrini mescit edinirlerdi demesiyle bu kimselerin ilahlaştırılmasını, putlaştırılmasını, kutsanmasını kınadığını ve yine Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem'in biliyorsunuz Tevhid'in Tevhidi davetin ilk başladığı Aysel Sallallahu sellem'in risalete başladığı Mekke'de Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Tevhid sinelere yerleşinceye kadar kabir ziyaretini bile yasakladığını sonradan ancak tefekkür maksadıyla buna izin verildiğini bilmekteyiz. Dolayısıyla şirk ve bu şirkin bu ümmete e, bu ümmet için yaptığı fitneyi ve şirkin affedilmeyeceğini ilk dersimizin başında okuduğumuz ayetlerle ortaya koyduğumuzu, amelleri boşa çıkartacağını, e, cehennemde ebediyen kalma sebebi olduğunu haber vermiştik. Ancak maalesef biz ve bu ümmet Allah Resulü ve Vesselam'ın haber vermesiyle ehli kitabı, bir rivayette ehli kitabı veya başka ümmetleri şibir bir şibir, zira bir zira, yani karış karış arşın arşın takip etmemiz maalesef bizim aynı Nuh Aleyhisselam'ın kavminin şirke düşmesi hangi sebeplerle olmuşsa bugün de ayrı sebeplerle olduğunu görmekteyiz. Aynı şekilde biz Müslümanlara aynı Nuh'un çağırdığına çağırmak düşüyor aleyhisselam. İlahukum ilahu vahid. İlahınız tek bir ilah'tır Veyahut e, yahut eee yahut Nahl suresi 36. ayet haber verildiği gibi "Ve lekad fi kulli ummetin rasulen." Ani Abdullah'a Biz her ümmete şunu diyen bir davetçi veya bir resul muhakkak göndermişizdir. Allah'a ibadet ediniz, tağuttan sakınınız. Dolayısıyla bugün bilimle, hujjetle, Kur'an ve Sünnet'e dayanarak aynen Enbiya'nın verdiği mücadeleyi, ashabın verdiği mücadeleyi bugün Selefi menheci belimsemiş olan kardeşler vermelidirler. Birileri çıkıp, sakın ha, sakın ha, birileri çıkıp diyecek ki, sakın ha ilahlarınızı bırakmayın. vakalu la تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ İlahlarınızı bırakmayın. Veyahut Allah katındaki şefaatçılarınızı bırakmayın. Diyecekler. Siz, Nuh Aleyhisselam'ın daveti gibi davette bulunacak, birileri de sakın ha, ولا تذرن ود ساكن bırakmayın ya da Hızırı bırakmayın ولا سواه <سُوَعَى> ve Yahut Abdul Kadiri bırakmayın ve Yahut Muhammed'i bırakmayın ve Yahut Cibrili bırakmayın ve Yahut Şunu bırakmayın diyebilir ancak biz Muhammedur Resulullah veya Muhammed'en abduhu ve resuluhu diyerek Allah Resulü ve vesselam Nisa suresi 80. ayette dindiği gibi Men ata'a'r-rasule faqad Allah. Kim rasule itaat ederse Gerçekte Allah'a itaat etmiştir. Dolayısıyla rasule itaatin Allah'a itaat olduğuna inandığımız halde diyoruz ki Muhammeden abduhu ve rasuluhu. O Allah'ın kulu ve resulüdür. Allah azze ve celle bizim ayaklarımızı sabit kılsın. Böylelikle bugün bu derse istigase ve konusuna başlangıç yapmış olduk. İnşallah buna girmeden önce de şirki anlatmaya gayret ettik. Allah izin verirse en yakın zamanda ikinci bölüm yani tevhid tevhidin ne olduğuna bakacağız. Allah Azza Ve Celle bizlerin taksiratını affetsin ve bizleri salih ameller ziklandırsın ve hadihi vallahu alem vassallallahu ala nabiina muhammedin wa ala ali Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedu an la ilaha illa ant. Astağfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.